Sosyal bölüm giriyoruz. birazcık değişiklik olsun dedim. Pelerinle podcast'e hoş geldin. Pelerinle podcast'e hoş geldin. Benim sesim gidip gelecek bugün böyle bir hani tam bir ergen gibi veya artık siz ne derseniz onun gibi. Sesim <gülüyor> inişlerle çıkışlarla başkanu uyarayım. <gülüyor> Peki bugün ne konuşacağız? Bugün ne konuşacağız? Neyin peşindeyiz? Ayrıca biz seninle bayağıdır podcast yapmıyoruz değil mi? Evet. Ben yani düzenli olarak yapıyorum podcast'i. Biraz antrenmanlıyım o yüzden. Evet. Ama sen bayağıdır yoksun ortalıklarda. Evet, evet. Yorucu, yorucu bir hikaye geçirdim. Evet. Şimdi bugün aslında elimizde çok konu var konuşulacak. İnanılmaz malzeme var, evet. Ne konuşsak? Mesela bir bedflag'den bahseden <gülüyor> <gülüyor> başlayalım mı? Ben Ben ilgili haberi aldığım anı aslında Pelennil'de bir postta anlattım yani o, o haberle uyanışımı, o yaşadığım travmayı ya. e Arkadaş çevremde de acayip şey insanlar var hani öyle abi niye işte Ben neden olmasın anca gayet iyi olur falan diyenler ya tamam hani e, bu iyimserliklerini bir şey demiyorum <gülüyor> yani tamamen iyimserlik olarak tanımlayıp geçiyorum ve diyorlar ki hani niye niye kötü buluyorsun? Ee, neden ben beneflek olmasın ki falan? Ve gerçekten aslında şey çok çok çok basit bir cevabım var benim ya. Çok çirkin neden? yani çok çirkin. Herif bence her şeyiyle hani oyunculuğuyla, tipiyle, ses tonuyla, bakışlarıyla, o suyla bu suyla çok çirkin bir adam ya. <gülüyor> Ve ben Batman seviyorum abi. Ben Bruce Wayne'ı seviyorum. Yani o yüzden katlanamıyorum ben bu haberi yani. Yani ben çok ciddiyetsiz buluyorum bir kere Ben Affleck'i. Evet. Hani bu şeyden değil hani adam hakikaten e, şımarık olduğundan veya işte kötü bir oyuncu olduğundan değil de hani yüz e, tipi yani gözünün, kaşının, burnunun, ağzının yerinin <gülüyor> coğrafi konumunun nedeniyle <gülüyor> Adam pek ciddi bir e, imaj olarak kafamda yer etmemiş. Ya bir de göt çeneler alınmasın ama adam göt çeneli ya yani hani bildiğin göt çeneli ve insanlar şey diyor abi işte o çeneyle tam Bruce olur, tam Batman ne alakası var lan? Hiç alakası yok bence. Ya Bruce Wayne bir kere hiç olmaz. Hadi maskeyi taktın yüzünü kapattın yarısını. E tamam bir Maskeyi derece. taktıktan sonra sen ben de oluruz Batman yani. E benim. Neviye Eee Neyse. Ya yani herifin abi bir gülüşüne bak, konuşmasına bak yani. Ya ben Bruce Wayne, bu pis herifi şey olarak hayal edebiliyorum ya şu an böyle Bruce Wayne <gülüyor> e, olmuş böyle kasılıyor, yani, kasılıyor da kasılıyor falan. bir George Clooney vardı vakti zamanında <gülüyor> Bruce Wayne'in Wayne ya. Ondan daha pitch olacak gibi geliyor bana. Evet evet ya bu haber aldığımda aynı şeyi düşündüm ya bu hani DC tekrar 90'lar çiziliğine mi dönmeye çalışıyor? Hani amacı bu mu? Çünkü Ben Affleck tam tam öyle bir kast ya şu an. Ya zaten e, öyle söylentiler de geziniyor. Hani Nolan'ın üçlemesinde Batman gereğinden fazla mı kastı? Batman'i <gülüyor> birazcık böyle bir upbeat Batman'e ihtiyacımız var mı artık? Hayır, Ama bunu Superman 2'de yapmazsın ya. Bir de Superman vs. Batman'de yapmazsın. <gülüyor> <gülüyor> Ki Kevin ya Henry Cavill, Cavill, Cavill, Henry Cavill, Henry Cavill, Cavill. <gülüyor> Oğlum Henry. <gülüyor> Ahi. Abi adam siker ya, yani çok kusura bakmasın kimse yani. Ben eftekin yani, ağzını nasıl çağır lan oyluf? Ben eftek diyorlar ki kampa girmiş, çalışıyormuş falan filan. Oğlum ya kampa izledi, gitsin. Kadar. O, şey. <gülüyor> İstediği kadar çalışsın ya. E, iki, i̇ki herifi yan yana koy bir düşün. Ben koyamıyorum oğlum. <gülüyor> ben, ben Ben Affleck olsam Henry Cavill'in yanında durmak istemem. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <gülüyor> daha da şirkin gözükürüm yani. Ha bir de hani bildiğimiz şey e, Dark Knight Returns hikayesini düşündüğümüz zaman hani Batman'in bu heyifin ağzına sıçması gerekiyor. Evet. Değil mi? Bunu ben hayal edemiyorum şu anda. Aynen öyle. Bir de diyorlar ya hani bu oynadı ya işte bu adam olur falan. Ya <gülüyor> Derdevil oynanabilir. Yani Derdevil gibi onu da yani. Derdevil'u oynar abi. Derdevil oynasın. Hani Marvel karakterleri DC'ye DC göre birazcık daha karikatürize karakterlerdir çoğunlukla. Hepsi demiyorum, çoğunlukla. Hani tabii ki böyle çok hani dark noir dönemleri de oldu ama o dönem pek Benefreke denk gelmedi ki. <gülüyor> Neyse ya, yani Kevin Smith'le bildiğim kadarıyla pişman zaten, hani filmden. Ha, filmden pişman ama Kevin Smith şu anda hani olur Ben Affleck'ten pişman abi herif. Ha, ben Affleck'ten pişman da ee, Ben Affleck olur falan diyor şu an. Ee, ya delireceğim zaten, en son kimin yorumunu okudum Twitter'dan? Joss Whedon. Joss Whedon. Ya, <gülüyor> bilmiyorum abi, hani bir yandan da şu var tabii, hani Ben Affleck, bu herifin Hollywood'da inanılmaz bir destekçi kitlesi var illaki şu an onun tarafındakiler de o, o yönde propaganda yapıp hani bu herife desteklerini açıklayacaklar falan ama yani change of the petition açılmış abi olaya. ben imzaladım <gülüyor> ben yaklaşık 10 kişi falan imzaladım <gülüyor> abi zaten ben o petition'ı gördüğüm gün ki açıldığı gündü zannedersem e, 50 bin tane imza istiyorlardı 49 de falan <gülüyor> <gülüyor> yani DC'nin kararı Nolan'ın kararı muhtemelen değişmiş ya şurada Tek tek bir şey var kabul edebileceğim hani projede Christopher Nolan hala var, yani, Zack Snyder var. İsmen i̇şte, var artık yani. Hani, ya var ama yani anladın mı? Ve bu adamlar böyle bir karar verdiyse ulan var e, bildikler... mıdır? Ya, var mıdır acaba bildikleri demek istiyorum çünkü ulan çok moral bozucu ya, çok can sıkıcı. Ya ki bir e, şeyleri vardır, bir bildikleri vardır zaten hani yapılan uzman, hani havada şu anda şey kod çiziyorum tavşan yapıyorum. Ee, uzman yorumlara göre zaten sırf Ben Affleck'in oynuyor olması bile belli bir ciroyu e, garantilediği için e, Warner Bros. için mantıklı bir seçim olduğuna dair e, yazılar dönüyor. Ama Ben Affleck ya. <gülüyor> Bu arada ya bununla ilgili Günlerdir yani açıklandığından beri dev geyikler dönüyor ya of. Bugün bir tanesini söyledim sana ben ona çok güldüm ya Twitter'da kim yazmıştı hatırlamıyorum da <gülüyor> Ben Affleck'in oynadığı versiyonunda Bruce Bey'nin ailesi öldürülmeyecek <gülüyor> intihar edecekler demiş Allah Acayip güldüm ona Yani cidden lan Yani oğlum Ben Affleck'in <gülüyor> Oğlum zaten Joss Whedon olur olur demesinin de sebebi bu olabilir. 2015'te çıkacak iki filmde. Ben görsek de <gülüyor> Batman Supergirl. Evet evet Batman Supergirl kesinlikle oynamadı. <gülüyor> zaten o Meanwhile Over at Marvel e, memesi <gülüyor> de bir harika bir memeydi. Ha evet dur Şimdi <gülüyor> Marvel'dakiler haberi alıyor ve dağılıyorlar. <gülüyor> Yani söylentilerin üstüne söylentiler geliyor. Hani yok Wonder Woman'ı şey Jennifer Garner oynayacakmış. Batman'ı şey Robin'i Matt Damon oynayacakmış. Sevgili Carly Jennifer Lopez. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neydi onların beraber oynadı o filmlerdi? Jidli. Jidi. Jigle yi. Jigle yi. İnanmıyorum. Ay o paylaştığımız zaten ee... David Hasselhoff'un. <gülüyor> <gülüyor> ben yorumlarını okuması. Will Whedon'ın yorumunu okuyamadım. <gülüyor> Kim lan bu Will Whedon falan dedi. En son dostum Twitter okuma falan diye bir hmm, tip. Evet. Ben Affleck'dim. bir mesajım var. Twitter okuma. <gülüyor> Hayır, sırf o yüzden bile e, herifi kest etmiş olabilirler. Hani afflık alırsak karısını da alırız. işte eski sevgilisini de alırız falan filan diye. Olay olur deriz. İyi de abi bir Batman Superman filminin buna ihtiyacı var mı ya? Justice League Abi herif 13 filmlik sözleşme imzaladığına dair bir söylenti var. Ne kadar doğru bilmiyorum. 13 film ya. Ben de doğru haber olarak duydum bunu ama ya evet lan hani 13 film hadi de ki sen bu 13 filmin atıyorum hani DC her sene üçer film, 4'er film çıkartacak hani Marvel gibi yapacak tamam. falan ulan kaç sene ediyor ya? hani her filmde 2 dakika gözükeceğini varsayarsan bir de kendi üçlemesi olacak herhalde falan hani kaç sene yapıyor ya herif kaç yaşında olacak Dark Knight Returns falan bununla mı çekilecek? <gülüyor> intihar ederim ya <gülüyor> Dark Knight Returns'de bu oynarsa zaten of bilmiyorum bilmiyorum yani hani bu konuda Söylenecek o kadar çok şey var ki ama yani gerek yok galiba ya. Ben <gülüyor> yani ne bileyim ben hani postumda da yazdım. Adam The Town çekti. Ondan sonra gitti Argo çekti. Evet Postlar abi. aldı, Golden Globe aldı falan filan. Hani o tarzda devam etseymiş. Değil ya mi? Herifin öyle bir derdi vardı. Ne güzeldi bu derdi ha. hani. Tamam yönetmen olarak da kendi kariyerini belli bir araya oturtmuşsun hatta Hani çoğu adamın yapamadığı çok kısa bir sürede işte ödüller almışsın, bilmem ne falan filan. Sen niye, niye Batman olmak istiyorsun Ya bir de bundan bu bir, birkaç ay önce hani Ben Affleck'le görüştüler, Justice League yönetmenliği yapardım Aynen. da muhabbeti döndü falan. Acaba daha o zaman Batman için mi görüşmüşler herifle? Yani Batman ol sana abi sen falan diye mi görüşmüşler? Bu mu yani? <gülüyor> yani bilmiyorum. <gülüyor> Adam Batman. Adam Batman. Şu çok harikaydı ya <gülüyor> <gülüyor> Hey guys. Valkilmür'ü geliştirenler isteyenler var. Abi Valkilmür <gülüyor> ama artık <gülüyor> Valkilmür yani hani şu an balina gibi evet. lan adam. Evet. Of. Hakikaten bak ikisini yan yana koymuşlar. Solda her sağda bizim Ben. <gülüyor> çok kötü. Bence de kötü. 13 film yani şu an herif kaç yaşında? 45 yaşında olsa belki yoktur 45 ama yok herhalde daha. Hadi 40 diyelim. Yani herif 53 yaşına kadar Batman ile oynayacak. Ya işte hani onu, ona 13 sene demede ne bileyim gerçi hani 2 tane Batman 3 Batman filmi desem minimum 6 sene yapar zaten. Hadi de Peter Jackson'ın Lord of the Rings gibi Lord of the Rings <gülüyor> Hani tek oturuşta üç filmi de çekecek herif tamam mı? bir seneye kapatacak öyle üç film yine de ya yani. <gülüyor> şimdi ben bunu şuna bağlamak istiyorum şimdi geçenlerde okudum <gülüyor> bu e, Hollywood büyük başlarının mı? Tamam, bu acayip popülerleşen işte yüksek bütçeli süper kahraman filmleri bilim kurgu filmleri tekrar bir şeyde yaşıyor. Büyük patlama yaşıyor. Evet. Büyük patlama yaşıyor ve çoğu da böyle acayip işte görsel efektlerdir. Büyük kadrolardır. Yani mesela X-Men Days of Future Past'in kadrosuna bak hayvan gibi. Ne bileyim Iron Man işte şey Avengers 2 vesaire. Hani Dehşet büyük e, bütçelerle, dehşet büyük e, isimler, görsel efektler ve e, reklam kampanyaları özellikle adamlar bir sene öncesinden viral başlıyor artık çünkü. E, başlayan böyle bir film trendi söz konusu şu anda Hollywood'da. Özellikle son dönemlerdeki süper kahraman filmlerin yüksek başarıları nedeniyle. Hollywood daralıyor. Yani, yani aslında büyümüyor. Bu bir büyüme değil tam tersine bir daralma gibi gözüküyor çünkü o dediğin şey hani atıyorum 100 tane büyük bütçeli film olacağına artık 10 tane çok büyük bütçeli film olmaya evet. başlıyor. Yani geri dönüş manasında da böyle izleyici artık 100 tane büyük bütçeli filmi beklemiyor o 10 tane filmi bekliyor falan, hani bütün bir yıl. Blockbuster muhabbeti Aynen. tamamen patlamış durumda aslında yok artık yani hani en çok konuşulan filmler evet, bunlar. Yani Superman, işte Batman, A, Avengers, A, Thor, işte Iron Man. En çok konuşulan hani lan biz geek olduğumuz için bize mi öyle geliyor falan diye düşünülür değil, değil abi gerçekten de en çok konuşulan filmler bunlar. Geçen gün saçma sapan bir mağazaya girdim. Ee, ne arıyorum hatırlamıyorum. Gömlek falan bir şey arıyorum. Çok alakası bir mağaza. Mağazanın e, kendi radyosu var. Hı hı. E, her şubesinde belki o radyo yayını hı. yapılıyor çardı abi mağazanın radyosundaki kadın ve hani daha çok aslında kadınlara yönelik kıyafetler satan bir mağaza hani var erkek riyolunda tabii ben gömlek aradığına göre ben de orada bir şüphelendim ondan sonra <gülüyor> podcastin başındaki ses niye birleşti falan <gülüyor> neyse o DJ hatun bile Superman Batman filmi geliyor işte Ben Affleck Batman oynayacakmış falan diyordu ya yani hani bahsettiğim marka İnan hatırlamıyorum. Sıkko bir şeydi. Cotton falan olabilir. Öyle bir mağazadan bahsediyorum. Ve oradaki DJ Hatun bile bundan bahsediyordu yani. Hani dedim ki ulan siktir sadece biz değilmişiz lan. Hani <gülüyor> Yok değiliz abi. Ha şimdi ee, Steven Spielberg başta olmak üzere Spielberg, Spielberg ee, başta olmak üzere George Lucas vesaire öyle Hollywood ee, büyük başların ee, 2000 ee, 10 senelerinin sonlarına doğru büyük bir Hollywood çöküşü daha doğrusu finansal krizi gibi bir öngörüleri var. Bütçeler artık 200 milyon dolar 300 milyon dolara dayanan bütçelerden bahsediyoruz. Ve tabii Green Lantern'ın <gülüyor> patlayışına hep beraber şahitlik ettik. Yani, yani mesela Superman de e, mesela hani aslında istenen parayı tabii. yapamadı. Yani. Superman'in aslında 1 milyar doları çok rahat yani geçmesi. 600 milyon civarında kaldı. Aynen. Evet. Aynı şekilde en büyük son zamanların en büyük Hollywood fiyaskolarından bir tanesi şey John Carter, evet, ikincisi After Earth, bunların ikisi de 200 milyon dolar üstü bütçelerle çekilmiş devasa filmler. Şimdi 2015 senesinin film hani gelecek olan filmlerine baktığımız zaman Star Wars 7'miz var, ondan sonra Avengers ikimiz var, ne bileyim Batman-Superman'imiz var vesaire vesaire. Özellikle Marvel ve DC'nin böyle Block Block faz bir ki işte e, şeklinde bir prodüksiyon yapısına girmesinden dolayı da hani 2015 senesinde Hollywood bütçesinden ayrılan para yani devasa bir para özellikle bu sene de keza öyleydi. 2013 senesi de aslında çok büyük bütçeli blockbuster filmlerle dolu bir seneydi ve belli bir noktada bir kırılım yaşayacağını e, tahmin ediyorlar yani üç tane atıyorum Warner Bros mesela 2015 senesi için 200 milyon dolar üstü 3 tane film çıkarsa ikisi batsa ne olacak bu film evet. aynı şekilde Disney yani ve bunlar ardışık patlamalar zincirleme şeklinde gitmeye devam ederse dünyadaki seyirci kitlesi aniden çizgi roman kahramanlarının ilgilerini İstirin. kaybederse evet. ne olur Hollywood çöker mi çökmez mi gibi. Ya ee, onu da oyuncular düşünsün abi bence direkt bütçe ilk oradan kısılmaya başlanır yani. Abi şey çok komik. Ee, inanılmaz paralar alıyorlar. inanılmaz paralar alıyorlar. Hani geçen son 3 seneyi saymadığımız zaman, yok 3 sene değil Hayır, 5 seneyi saymazsak hani e, şey standardı diye bir şey vardı. Ee, <gülüyor> Mayış. <gülüyor> e, sektör standardı diye bir şey vardı yani. Evet İste Star şu kadar alır işte bilmem ne bu kadar alır. Yani istediğin kadar Brad Pitt ol, istediğin kadar e, işte Tom Cruise ol senin alabildiğin maksimum e, miktar belliydi. Bunu kıran benim hatırladığım yanlış e, hatırlıyor da olabilirim tek oyuncu şeydi e, Arnold Schwarzenegger o da şey büyük bir ihtimalle şey valilik için hani oy toplamak için kampanya fonunu film üzerinden aldığı için. O da 30 milyon dolardı o sene. Terminatür 3 milyon, 4 milyon öyle bir şey. Ee, sonra baktık ki hani Star Power dediğimiz şey çok büyüyor. Özellikle işte franchise'ların büyümesi sebebiyle. İşte e, Pirates of the Caribbean serisiyle yani... E ama evet Merchandise'i var çünkü. Para evet, getirecek çok fazla Hırifin şey. Oldu. kazandı kazandığı haddi hesabı. Yani 3 filmle e, yaklaşık 500 milyon dolar toplam <gülüyor> Hesaplayan adamlar değil mi? Böyle <gülüyor> zenginin malı, zürdün çenesini yoran. <gülüyor> yani... E, Robert Downey Jr.'ın Iron Man... ...Avengers 2 ilden sonra... ...anlaştığı para, işte hani... E, ...galiba işte... ...film satış hakları ile birlikte... ...hani... E, ...merchandising'i saymıyorum ama hani... Filmden elde edilen ciro üzerinden tekrar bir kar paylaşımı yapılıyor. Ama şu herifle. var ama artık bu adamların hepsi aynı zamanda prodüüsünler. Tabii. Yani filmine para da yatırıyorlar. Yani aslında al, aslında o aslında para almıyorlar. yatırmıyor. Aslında şöyle oluyor parayı almıyorlar. Yani atıyorum sana vaat edilen işte sadece oyunculuk için alacağın 30 milyon dolar bir para var. O para aslında o parayı henüz almadan... Sen sanki o parayla yapımcılık yapıyormuşsun Aynen. gibi davranıyorsun. <gülüyor> evet. Olmayan bir parayla ticaret yapıyorsun aslında. Ya aslında... Ha, film patlarsa, eyvallah. Sermaye, evet. yani sermaye tabii ki sadece parayla ölçülen bir şey değil. İsim, işte marka bilinirliği vesaire şeyleri de işin içine katılıyor. Yani herifin, tamam mı, sadece film gösterimlerinden, yani film çıktıktan sonra elde edildiği gelir 50 milyon dolar civarı bir para olacağı tahmin ediliyor. Bunun Merchandising'i var, DVD'si var, bilmem nesi var, artı Jurt'u var. Avengers 2'den sonra herif herhalde bir 100 milyon dolar cebe koyup gidecek yani. Çok güzel. Bu arada, <gülüyor> daha ilginç bir şey, ee, Jack Nicholson'ın oynadığı Batman, hani 1990 Batman'i, herhalde son zamanlara kadar en yüksek hani bir oyuncuya verilen... E, artık ne denir ona? Maaş mı denir, para Ay, mı denir? Para işte. <gülüyor> para konusunu çok uzun süre rekor e ne kadar almış? 60 milyon dolar almış. 60 milyon dolar mı? Şey dahil e hani filmden e gelen kar paylaşımları vesaireler dahil. 60 milyon dolar. Ve 90 senesinde düşün. <gülüyor> Her zaten ondan sonra pek film çekmedi farkındayız. <gülüyor> Adam Lakers'ı satın abi oturdu orada. <gülüyor> Sen olsan ne yapardın yani? Ben olsam ben de baker'ı satın. <gülüyor> ben olsam ben de film çekmezdim. Çekti lan bir sürü film çekildi. Çekti, çekti. Ne diyeceğim? Bir sonuçta geliyor yani. Tabii canım. Helali hoş olsun ya. <gülüyor> Şimdi. Şimdi. Asıl. Ha, ha. Ne, diyeceğim? ne diyeceğim? Ben içeri gidip bir kahve yapacağım. İçeri gidip bir kahve yapacağım. Neden yapacağım bunu? Neden yapacağım? Çünkü son sigaramı kahveyle içmek istiyorum. Hadi o zaman bana dayat. Tamam. O zaman burada kısa bir ara verelim. Siz tabi bu arayı hissetmeyeceksiniz. Çünkü... Night and day You are the one Only you Need the moon Or under the sun Whether near to me or far It's no matter, darling, where you are I think of you Day and night Night and day Why is it so That this longing for you Follows wherever I go In the roaring traffic's boom In the silence of my lonely room I think of you Day and night Night and day Under the height of me There's an oh such a hungry yearning Burning inside of me And its torment won't be through Till you let me spend my life making love to you Day and night, night and day Day, and day you are the one only you beneath the moon or under the Sun whether near to me or far it's no matter baby where you are I think of you day and night. Why is it so That this longing for you Follows wherever I go In the roaring traffic's boom Silence of my lonely room I think of you Day and night Night There's an oh such a hungry burning inside of me, and it's torment won't be true, till you let me spend life making love to you day and night, night. oldan Aradan döndük. Aradan döndük. <gülüyor> evet. Kahve. kahve, kahvemizi yaptık, kahvemizi içiyoruz. Neyse, hani 2015'te umarım beklediğimiz çok büyük e, filmler patlamaz da devamları gelir. Ya da patlasın, diyorum. yani hani gerçekten patlasın. Ondan Patla sonra da bu ya. filmlerin daha böyle hani daha cheesy versiyonlarını, daha ucuz versiyonlarını izleyelim. Bilmiyorum ki hani e, bu tarz filmlerde tamam çok çok büyük bütçeli olsun istiyorsun böyle hani efektler şahane olsun çok iyi oyuncular oynuyor olsun falan ama bilmem hani sanki daha ucuz olsalar değil mi? Mesela CC Abrams Star Trek filmlerindeki o değerleri çıkarsa bence bir 100 bin dolar ucuzlar da <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ne kadar ucuzlardı ama yani hani daha ucuz versiyonlarını da yine keyifle izleriz lan bence. İzleriz tabi ya. Birazcık daha e, bilmiyorum. Yani köklerine dönmüş bir süper kahraman filmi türüne mi döner. Belki birazcık daha ne bileyim. İki e, kez şeyler daha hmm. ön plana çıkar. Evde yokuz. <gülüyor> <gülüyor> Bu telefon çok uzun süre çalacak biliyorsun Evet. Bu arada hani Bilmiyorum arayı acaba e, YouTube filmleri işte düşük bütçeli ha, ha, ha. şeyler mi doldurur? Çünkü büyük bir hani finansal krizden sonra indie filmlerin daha çok ön plana çıkması söz konusu olabilir. Ne bileyim e, Kevin Smith der ki aha zamanı geldi ben filme geri dönüyorum falan. <gülüyor> Clerks 5 ile <beşle> döner falan. <gülüyor> ya ne bileyim. Bilmiyorum ya, yani o, tamam be, be kind, rewind demiyorum tabi hani çöp torbasından kıyafet yapıp giysinler demiyorum ama daha küçük bütçelerle de halledebilirler gibi geliyor bana ya. Yani az önce konuştuğumuz şey işte, oyuncuların fiyatları düşer. Belki mekanların fiyatları düşer, belki stüdyolar fiyat düşürür, bilmem hani... Peki, şimdi Newsroom'da hatırlıyorsun geçen bölüm ee, Sabbath, Sloan Sebbet'le hani, Zülmen Kavoy arasında bir muhabbet geçiyor. Kız giriyor oranın içerisinde. İşte e, <gülüyor> diyor ki John Carter 200 milyon dolar batırdı ama devletten işte e, finansal destek istemediği gibi bir muhabbet dönüyor orada. Böyle bir durum olur mu? Yani diyelim ki büyük bir kriz oldu sinema sektöründe. Tamam mı? Bütün büyük film prodüksiyon firmaları e, büyük borçlara girdi. ve Kurtaramayacak paçalarını. Devlet acaba hani bankacılık sektörüne yaptığı gibi abi hani, yani, yani, e sonuçta kendi kültürünü yayma aracı o, o filmler yani ya aslında biz burada çok büyük paralar kazanıyoruz falan kazanıyorlar falan diyoruz ve tabii ki çok büyük paralar kazanıyorlar ama hani e, film sektöründeki vergidir işte e, sosyal güvenliktir. ondan sonra işte ne bileyim sen söyle e, e, ne derler sendikalar, Hı. sendika primleri, şu bu aslında çok e, diğer sektörlere göre çok çok daha yüksek Amerika'da yani bir ne kadardır tahmin yani benim duyduğum atıyor da olabilirim hani e, oyuncularının oyuncuların gelirlerinin yaklaşık işte yüzde 45'ten yüzde 57 civar bir e, tutarın hani vergi olarak gitti ve sif vergiden yırtmak için bu heriflerin hani işte villalar aldığı, büyük arabalar aldığı vesaire gibi harcamalar yaptığını duymuştum ben. Sırf vergiden kaçırabilmek için. Hani o zaman belki... İyi de villayı alınca vergiden mi düşüyorsun Tabii Onun da yazıyorsun. kendi vergine gider. <gülüyor> gider yazıyorsun. <gülüyor> KDV'ni geri alıyorsun. <gülüyor> Villa alıp... Olur mu lan öyle şey gider yazılır mı yani? Kendini almışsın evi. <gülüyor> öyle. Yani öyleymiş. Bilmiyorum ben de duydum. Ama hani belki devlet bir vergi indirimine falan gidebilir çünkü... Aldığın ev için bir de vergi <gülüyor> ödüyorsun abi. Evet ama nakit olarak tutmanın belki e, vergisi daha yüksek. Ki hani ne bileyim bunun... Amerika'da lüks vergisi var mı? <gülüyor> Bilmiyorum. Bence hamur alanlara lüks vergisi uygulamalılar. <gülüyor> ÖTV uygulamalılar. <gülüyor> ATV'lere ÖTV of. <gülüyor> of. Bu da saygına gelsin. <gülüyor> Evet. Demiş iken, apokalips demiş iken. Ne zaman dedik ya apokalips? Yani fi film sektöründe bir apokalips bekleniyor demiş iken Damien geri dönüyor. Batman <gülüyor> 606'dan bir şey yapalım, e gönderme yapalım. Ya bunu daha önce bir podcast'te konuşmuştuk değil mi seninle? Oturup Damien'le konuşmuştuk. Konuştuk. Bir saat. Ya. Benim, hani da onu dinleyenler de sen de hani yakın arkadaşlarım da herhalde biliyordur, biliyor olmalılar çünkü bas bas bağırıyorum. Ne kadar <gülüyor> Damien'dan ne kadar nefret ettiğimi her zaman söylüyorum yani. Ama yine o zaman da konuşmuştuk hani Damien tabii ki geri dönecekti yani. <gülüyor> Eninde sonunda geri dönecekti. Ne kadar üzüldün? Ya dönüşüne, dönüşüne o kadar da üzülmedim canım. Ama benim üzüldüğüm şey Kubert oldu. Yani hem yazacak hem çizecekmiş ve o o kapağı gördüm ben Allah kahretmesin dedim ya. Bir de orada yaş olarak da çok daha büyük duruyordu Damien. Evet evet acaba dönüşün nasıl olacak bilmiyorum ama dönüşünde bir yaş e, şeyi olacak mı? Baya Nightwing gibi duruyordu Elif hani. Gerçi çok da çirkin bir çizimdi o yüzden belki. Yani Damien'in aslında hani en büyük... Çelişkili olayı yaşaydı, 10 yaşındaydı çünkü evet. ve önüne geleni kesiyordu. Evet, ben de zaten en çok ondan saydırıyordum yani. 10 yaşında bir çocukla betmenin geziyor olması böyle iyice <gülüyor> çirkin geliyordu bana çünkü yani. Yani nasıl dönecek acaba diye çok merak ediyorum. Hani Lazarus Pitten dönse yaşlanarak dönmüş olamaz diye düşünüyorum. Alternatif evrenden mi gelecek? Earth 1 olayı çıktı son sonuçta, değil mi? Evet. Earth 1'den mi gelecek? ne bileyim ee, gerçi Earth 1'den gelmiş olması da çok muhtemel, muhtemel değil çünkü Earth 1'de şey var e, Huntress var kızı o olarak, olarak. Damien o dünyada yok bildiğim kadarıyla yani Earth 1 varsa Earth 2, Earth 3 Earth 4 öyle gidiyor yani <gülüyor> Earth X <gülüyor> yani... Yani, ya dediğim gibi Damien adam gibi bir yaşta geri dönecekse benim çok bir sıkıntım yok. Bununla. Mesela 16 yaşında geri dense. Ama bir de şu var ben haberi tam hatırlamıyorum. Edim Kubert yazıyor, çiziyor falan deyince ben daha fazla okumadım zaten <gülüyor> <gülüyor> şeyi tam anlamadım ben. Demin gerçekten temelli mi geri dönüyor? Yani yoksa öyle bir özel mini seri yapıyoruz hacı, işte üç sayı olacak falan. Çünkü öyle bir şey anladığım kadarıyla. 200 yani benim hatırladığım şey temelli gibi. geri dönecek gibi. Hımm. Ben bunda, işte dediğim gibi ben tamamını okumadım haberin, emin değilim. Temelli geri dönecekse çünkü, ya ciddi bir ...twist lazım oraya yani ne şekilde geri geliyor Peki gerçekten? hani şimdi Demin birazcık daha... Dört 60... sayılık mini seri diyor. Evet, dört sayılık mini seri diyor da... ...hani ondan sonra zaten devamı gelir herhalde diye i̇şte ondan emin değilim. var yani olarak diye... ...bu konuştuğumuz Batman 606 gibi bir şey ...dönebilir yani iş. Hani 606 kafası hani ben... Babamın izinden gidiyorum. İyi iyi bir insan olacağım modunda mı geri dönecek yoksa e, Jason Todd modeli ha, sikerim dağıtacağım ben bu dünyayı falan modunda mı geri dönecek çok merak ediyorum. Hani bence hikayenin şu ana kadar ki hani e, akışı bize bu çocuğun kafası sıyracağı yönünde bir e, yön gösteriyor bana evet. çünkü hani iyi olmaya çalışıyordu babasının sözünü dinlemeye çalışıyordu son birkaç bölüm sonra gitti öldü. <gülüyor> Olmuyorsa Evet. Olmuyormuş lan deyip mi geri dönecek? Anasını öldürmek için mi kızacak? O, o o bir twist olmaz ama yani çok beklenmeyen bir şey olmaz ya. Yani. He. Evet. Ama bu kafada gidip anasına anne ben kötü olacağım deyip de sonra annesini kaldırıp aslında ben iyiydim anne dese twist olur. Twist olur da da çok şey. Bir twist olur ama twist olur. Damien dönecek. Dönsün bakalım. Ne şekilde döneceğini bir görelim. Evet. <gülüyor> İyi yaşa. Hep beraber. Yani bir konuşmak istediğim bir konu daha var aslında. Bu Damien Damien demeden önce hani dedik ya film sektöründe bir çöküş olursa Hı. falan filan. Hani Marvel vakti zamanında finansal problemleri yüzünden bütün önüne gelen herkese e, karakterlerin film Hak haklarını, haklarını de, evet. ya. Şu anda işte ...kıçını yırta yırta geri toplamaya çalışıyor hepsini. Ama Fox'ta... <gülüyor> ...al babayı diyor. Yani. Evet. Ee, Namur da <gülüyor> mesela Universal'daymış. <gülüyor> Submariner. Acaba böyle bir... ...bir durum söz konusu olsa... ...Marvel'da cebindeki parayla... acı al sana... ...10 milyon dolar Namur'u bana geri ver. Al sana 20 milyon dolar... spider bana geri ver. Der mi? Ama bunu denedi zaten... Yanılmıyorsam Spiderman konusunda Spiderman de <gülüyor> şu ana kadar hiç şans, hiç şans yok çünkü ne kadar kötü filmler olsalar bile çok iyi para yaptılar. De çok büyük franchise çünkü. Yani hani bir de filmler mu... iş yapmasa o motosikletlere binmiş Spiderman <gülüyor> oyuncakları bile satıyor abi. Bir de inatla motosiklete bindiriyorlar bu süper kahramanlar. Evet. Deliriyorum ben. Batman filmi çıktı. Nerede saçma sapan bir mağazadaydık yine böyle işte Batman filminin oyuncakları geldi falan filan. İşte Superman filmi çıktı Superman filminin oyuncakları geldi falan. Bütün oyuncaklarda bunlar motosikletle geziyorlar ya. Ne motosiklet Superman'in ne işi var motosikletle? <gülüyor> Daha uçamıyor o Smallville'deki hali. Hayır abi bildiğin <gülüyor> son filmin franchise'ı Merchandise yani. İnanılmaz ya bir oturtmuşlar motosikletle gezen bir Superman. Oynamam lan ben onunla. Gerçi çocuk olsam oynarım herhalde. De çok sulak olan, uçuyor lan adam. Oynamazsın <gülüyor> ya, sen çocukken de belki çocuk olsan da ben Superman uçuyor, motosikletin ihtiyacı var? Evet abi, yani. uçurarak çarptırırım <gülüyor> bir şeyleri. Hani amacım o olur herhalde, böyle elimde tutarım adamı, oradan oraya atarım yani. Uçuyor lan adam. Neyse böyle şeyleri sinirlenir. nereden çıktı ama bu ben nereden geldim motosiklet? <gülüyor> <gülüyor> hani dedim ya ha, franchiselere evet, evet. toplanır mı falan? Yani e hala şans yok bence çünkü yeni Spiderman bence iyiydi çok iyiydi konuşmuştuk yine bunu evet, ]'da daha önce bu, ben çok iyi bir filmdi. Hatta Amazing Spiderman 2 de iyi olacakmış gibi duruyor. Öyle görünüyor ya şey hariç evet. Elektro hariç. Yani Elektro da bir derece yani şey gibi değil sonuçta. Batman Forever'daki Ice Man gibi değil yani. E değil tabi <gülüyor> ama yine de ya bu <gülüyor> bu adamların zenci takıntısı beni öldürüyor ya Hani Elektro demişken, ya Perry White'ı, izledik, işte Kimpini izledik, onu bu... Hani niye yapıyorlar ya bunu? Daha daha ırkçı bir söyleme dönüşmüyor mu sence bu? Ba bana öyle geliyor hani böyle pozitif ayrımcılık yapmaya çalışarak hani... Ya aslında birazcık öyle oluyor. <gülüyor> ya Heimgall ya, white, white God, whitest of... Bak, what, <gülüyor> whitest of the white ya. White the of, whitest tabi. of them all. <gülüyor> Adam adam zenciydi ya. Yani bilmiyorum zencilere karşı böyle bir şeyim yok ama. Yani benim de yok. Ama şöyle ki yani sonuçta zenciler de iyi para harcayan bir e, kitle sonuçta. Onlar onların ekmeğinden de biraz faydalanmam lazım. Ya tamam. Lazım. Hayır ama orijinal ha onu diyorum. Üçüncü yani seriye daha... baktığınız zaman zaten abi 40'larda başlamış seri yani zenci görme imkansız. Nerede abi yarat tuttursunlar o zaman. Yani şek kim oynamıştı zamanında? Şekil anayayım. Kim oynamıştı? Steel'ı oynamıştı. Evet. Yani. Ama o zaten zenciydi. E tamam iş yapmıştı. Yani evet. yaratsınlar zenci süper kahramanları <gülüyor> üzerinden gitsinler. Yani Black Bolt falan mı yapsınlar? yapsınlar abi. Sonuçta zenci süper kahraman değil mi? Çekecektir o da zenci kitlesini illa ki sinemaya. Batwing çeksinler o zaman. Batwing çek... Çeksinler <gülüyor> abi çeksinler yani hani Afrika'da geçsin iyice iyice ırkçı olsun ya yani. niye ırkçı değil işte Black Panther yapsınlar mis gibi Hı. aslında Black Panther ben de olsa izlerim e ben de izlerim yani sonuçta ne bileyim ya beyaz Amerikalılar da izleyecektir eminim Black Panther filmini ya aslında yani. Zenci Süper Kahraman demişken Blade iyi bir seriydi iyiydi yani son, son filmi çok kötüydü ama bence son filmi de kötü değildi yani Vestis Snipes böyle <gülüyor> bokunu çıkarana kadar gayet iyi gidiyordu. Vestis Snipes çıkardı Allah aşkına bokunu ya. Vestis e Snipes çıkardı abi herif. Sen şeyleri hiç okumadın mı bu herifin işte stüdyoya nasıl geldiği ile alakalı falan filan muhabbet. Yani orayı geç. Hani o şey filmdeki performansı hani bundan bahsediyorum. Yani Herkes işkence çektirmiş ya o filmin. Filmin yani. kötü olmasının yani sebebi kötü karakterlerin çok kötü olmasıydı üçüncü filmdeki. E kötüydü kötü. Kötü karakterler dediğin Drakula'dan mı bahsediyorsun? <gülüyor> yani Drakula vardı. Ondan sonra Bağır, bir tane açık bir gez... tane. işte Paris Hilton çakması, evet. Paris Hilton çakması bir tane onu dirilten hatun var ha, vardı ya. Evet, vardı evet. Hani oradaki Ryan Reynolds karakteri de gereksiz çubuktu. Umarım Ryan Reynolds her yani. aynı çubuk yıktı yani. Gerçi Amity Will'de fena değildi. Çok iyi. Oynayınca oynuyor adam. Oynayınca oynuyor. Ya zaten <gülüyor> Blade 3 galiba Two Guys and a Girl'dan sonra, hemen sonra ya da çok yakın bir yakın, hı, yakın yakın tarihlerde çekildi. Yani dizi bitti İlk yani şeylerden sonra tabi ee, o Van Wilder'dan sonra Gerçi o bütün o işte bir üç dönem, senesi vardı yani, o dönemdeki hani bütün ya. filmleri zaten olcuvuk e, komik karakter. Ben çok şaşırmıştım yani o Blade'de herif vücut yapıp çıktı ya. No. Asik'ten bu herif böyle bir adam mıydı? Falan. <gülüyor> <gülüyor> o dönem onunla beraber şey ne bizim hatun aynı hoca çalıştırmış bunları falan diye çıkmışlar da Adam Sandler'ın filminde. ...soyununca millet şaşırmıştı aslında bir ne biçim vücut yapmış diye. Neyi de Hatunladı ya? Edmondsler'in böyle yalandan bir gay kapılı oynadığı bir filmi var ya şeyde King King of Queens'teki erifle beraber. Yalandan bu Ha ha ha evet. O filmde oynumuştu işte, Hatun ya Başlı diğer Başlı. Neyse ya ben kilinirmiş bunu şeyde de oynamıştım. Bisiklet boş <gülüyor> Hatırlayamadım valla. Ama hakikaten herif bir çıktı, o çıkış, o çıkış. E ama herif, ben her zaman söylerim, ben seviyorum yani. Two Guys'e zaten çok sevdik herif, çok komikti çünkü. Evet. Herifi iyi de bir oyuncu oldu sonra, hani ilerletti geliştirdi de kendini. Aynen. E, tamam hani karakter oyuncusuysa, eyvallah karakter oyuncusu, hani, o işi de yapıyor. E, daha ya sonra Korku şey filmini de, de izledik, e, dramlarını da izledik, herif taşıyor artık hepsini yapıyor yani. Ama Big Green Lantern taşıyamadı. Ben onu okulunda katılmıyorum. Bence Green Lantern. Green Lantern o kadar konusunda katılmıyor. fena değildi. Yani ben de aslında Green Lantern'ı Green Lantern olarak şey e, Ryan Reynolds'i sevmedim diyemem. Yani filmi batıran nokta e, Ryan Reynolds değil bence. Parallax. Evet abi. O <gülüyor> büyük resimli. Çok büyük resimli. Ama bence şey de fena değildi, o kim o, sevgilisinin oynayan kız sonra evlendiler. Hmm, evet o da fena yani. değildi. Şey, Gossip Girl'deki adamı. Değildi, yani ne bileyim ya, Ryan Reynolds. Bir de çok komik bir şey, Green Lantern'dan hemen önce Flash için teklif gitmişti buna. Flash olacaktı, Flash çekilmişti. Flash olacaktır. daha iyi olurdu sanki. Bence de daha iyi olurdu. Çok da mutlu olmuştum ben, hatta çünkü şey diyorlardı, ya bu olacaktı ya da Bundan daha kısa boylu sarışın bir herif var ee, Hangover'da falan da oynuyor Şey mi? Ee, şu Raccoon'u seslendirecek olanı mı? Bradley, evet, Bradley Cooper Rocket <gülüyor> Raccoon'u seslendirecek yani. e O, ona Zaten... ve Ryan Reynolds'a gitmişti flash teklifimize yani <gülüyor> Kevin Smith'in podcastleri geliyordu aklımda Hani Hollywood'a başka oyuncu mu yok <gülüyor> Her şeyi bu ikisi oynuyor falan demişlerdi. Ya. <gülüyor> ama hakikaten yani o ikisinin oynadığı çoğu filmde hani oyuncu değişikliği olsa olurdu yani. Ki ben Brad Cooper pek sevmiyorum. Ben de mi? sevmiyorum Brad Cooper. <gülüyor> yani işte Flash olsaydı iyi olurdu ama o zaman da o dönemde şirket battı bir şey oldu yani Flash'ı çekecek. Tabii Flash'ı ve Robocop'u aynı şirket çekecek diye ve şirket battı bir şey oldu. Onun üzerine iptal oldu proje. Evet. Şimdi tekrar Robocop çekiliyor. Robocop çekiliyor. Robocop'la ilgili de çok güzel bir, çok komik bir görsel görmüştüm geçenlerde. Yeni Robocop, eski Robocop'u ateş ediyor tamam mı? Bir kurşun atıyor, tınk diye sekiyor tamam eski Robocop'un üzerinde. Bu muydu lan diyor. Herif çıkartıyor yine bacağından tabancasını, delikle deşik ediyor yeni Robocop'u. <gülüyor> Yeni Robocop diyor? Ne yapayım abi? PG-13'ünden bile. <gülüyor> yani Blade Runner RoboCop mu çekilir ya? Bildiğim Michael Bay filmi olacak, o, söyleyeyim sana. <gülüyor> Tabii canım. Yani zaten bir de o son kostümü gördükten sonra. Hani ben kostüm kostüm çok kötü değildi bence. Ya bilmiyorum ya. Hani Hani tamam o retro havayı vermiyor, çok modernize etmişler. İşte RoboCop konusunda ben ne bileyim çok mu muhafazakar düşünüyorum yani Okay remake diye bir şey var işte yenileme diye bir şey var falan ama RoboCop'u da yenilemezsin abi o ikoniktir yani hani. Oğlum Rambo'nun dizisini çekiyorlar ben sana daha ne diyeyim? Rambo'nun dizisi <gülüyor> kim oynuyor? <gülüyor> Bence kendisi oynayacak. <gülüyor> ya kendisi oynayacaksa sıkıntı yok. Bilmiyorum abi dediğim gibi işte hani belli... Böyle kafalarda yer etmiş hani belli simgeleşmiş artık ikonlaşmış şeylerin... Değiştirilmesi benim hoşuma gitmiyor ya. Yani, yani bu TLT logosunun değişmesi gibi bir şey değil. Ben koskoca Robocop'tan bahsediyoruz zaten. Yani. Bilmiyorum. Ezan yani... okunuyor mu? Evet. Normal. Yatalım o zaman artık. <gülüyor> o ezan sabah 5'te okunuyor. <gülüyor> Yatma ezanı. <gülüyor> Yatma ezanı. <gülüyor> Biz ona yatsı diyoruz. <gülüyor> Ben yatmayız yani diyordum. <gülüyor> Üniversitedeyken yani pek uyumazdım. Daha doğrusu geceleri uyumazdım. <gülüyor> Ve annemler de erken kalktığı için hani 5 6 gibi kalkıyor annemler. Ve beni sabah uyanık gördüğü zaman çok kızıyorlardı. Hani <gülüyor> sen yine mi sabahlım okula nasıl gideceğim falan filan yani bildiğin geyikler işte. O yüzden ben ezanı duyduğum zaman kokumu kokuyorlardı. <gülüyor> Andır yani durdur etmek için uyandırmıyorlardı sonuçta. Neyse. Bunlar böyle. Bunlar böyle. Hani yavaştan ben bitirelim derim program diyorsun. Hmm. Bakalım kaç dakika olmuş. Yani e, ufaktan bitiririz o zaman. Aslında Agents of Shield konuşmak istiyordum ben. Çünkü bir aydan kısa bir süre kaldı. Çok heyecanlıyım. İlk bölümde şey de oynuyor. E, o şey Maria Hill oynuyor Ama... mu? Gözükecek sadece herhalde. Yani çok ara ara böyle şey konuk oyuncu olarak gelip gidecekmiş. E, şey de vardı e... mı? Eee hmm? hmm? Nick Fury Nick Fury arada sırada gelip gider mi bilmiyorum çünkü bence Samuel Jackson televizyon mu o da neymiş falan diye takılabilecek bir tip ama yani Nick Fury göstermeyeceklerse SHIELD dizisi biraz saçma olmaz mı yani mi? bilmiyorum belki onun için ayrıyetten oynamaz da belki Avengers için çektikleri sanhelerden kullanabilirler yapabilirler gibi geliyor bana bu arada biz bugün böyle şey e, büyük bir karar aldık. Evet, e, kahve evet. ile birlikte. Az önce aslında aradan önce onu söylemeye çalışıyordum ben. Hani kahve yapalım çünkü son sigaramı kahveyle içmek istiyorum. Biz sigarayı bırakıyoruz. Biz öyle bir karar aldık. Bakalım e, durabilecek miyiz? Evet bundan sonraki podcastlerde de zaten hani eğer bu, bunu, bu kararı tutmayı becerebilirsek hani kaç, kaç gündür, gündür içmediğimizi de söyleyeceğiz. Evet yani o yüzden sokakta görürseniz <gülüyor> <gülüyor> elimizde sigara varsa vurun elimizi. <gülüyor> e, evet. Bugün son gün ve hatta bir tane son sigara kalmış. Bunu da paylaşacağız herhalde. Evet, onu çevirelim çevireceğiz ve bitecek. Sigara sağlığa zararlıdır beyler. Evet. E, bizi yeni öğrendik. Hanımlara, <gülüyor> hanımlara değilmiş değil bu arada? <gülüyor> <gülüyor> beyler sigara size zararlı, kadınlara değil. Hani erkeklere birazcık daha zararlı olabilir. <gülüyor> <gülüyor> yani spermi öldürüyormuş. Spermi öldürüyormuş abi. Sigarayı bıraktık. Sence becerebilecek miyiz? Ya ben hani olumsuz olmak istemiyorum. Ya yani... Benim böyle bir konuda kendime çok güvenim yok tamam mı? Ya benim hani... de yok. Hatta yani sigarayı da severek içiyordum şimdiye kadar. Ama şu var, ya denemeye değer ya. Yani çünkü çok cidden hem sağlığına zararlı, ya merdiven çıkarken nefesin kesiliyor ya. Var mı böyle bir şey? Ya yani ben yani Bütün kıyafetlerin sigara kokuyor. Aynen nefret Yani buna yani. harcadığın para işte vesaire. Cidden... Mesai veriyor. Da bayağı bir mesai evet. harcıyorsun tabii canım. Yani ben aslında sigarayı içiyor olmama rağmen sigarayı pek sevmeyen bir adamım. <gülüyor> Öyle bir masoşistlik bir tarafım var. Yani ben sigaraya e, nargile eksikliği yüzünden başladım. Ben <gülüyor> çok uzun süre çok aşırı derecede nargile içiyordum. Ve hani bir yurt dışı seyahatinde nargile olmayınca ulan acaba sigara hani kokulu hafif şeyler bulsam da nargile yerine içsem diyerek başladım. Ve kahveyi de çok sevdiğim için o ilk sigaranın ağızda bıraktığı o iğrenç tat vardır ya. Bu da aslında bu şey kavrulmuş kahve tadıyla hani kapatılıyor. Evet, yakın, evet, evet. yakın olduğu için. O yüzden kahve sigara, kahve sigara şeklinde başladım. Ki çok da geç başladım ben sigara. E, 2005 senesinde falan başladım ben. Yani eşek kadar adam olduktan sonra başladım. Ben 98'de başladım. Yani çok uzun zaman oldu. Evet yaklaşık ben de nereden baksan işte 7-8 senedir sigara içiyormuş demek. Yani bir 10'a 10 olmadan bırakmak iyi olur. Ya dediğim gibi, hani çok güvendiğimden değil kendime ama bunu bunu yapmak istiyorum yani ve şimdilikler denemedim bile ben. Hani hiç düşünmedim de bırakayım falan. Yani bir kere denedim. Baktım iki gün içi. Yani iki gün bıraktım. Dedim vay be sigarasız da gidiliyormuş dedim. E o zaman Yardım azar azar sigara. <gülüyor> <dedim. gülüyor> ya ben şöyle ilk başladığım zaman böyle Arkadaşlarla beraber hani ilk başladığımız dönem dedik ki hadi bir gün bırakalım sigarayı. İşte sinemaya gidiyorduk. Sinemanın kapısında bir sigara içtik ve elimizdeki bütün paketleri işte o dolu paketleri sıktık çöpe attık. Filme girdik. Girdiğimiz film e, Mel Gibson'ın Payback filmiydi. Yanılmıyoruz <gülüyor> Abi <gülüyor> film yani bir sigaranın yakılmasıyla başlıyor. <gülüyor> Mel Gibson bir bir fırt çekiyor ama ya öyle bir derin çekiyor ki öyle başlıyor film. Sonra herifin yaralandığını işte üstünden kurşunlar çıkaran bir doktor var orada falan herif. Bütün film boyunca en az 15 paket sigara içmiş olabilir <gülüyor> Mel Gibson O kadar çok sigara içilemez ya filmde. Filmin film arasında çıktık fuaye bir sigara dilendik. <gülüyor> Ve dedik ki yani bırakamayacağız. <gülüyor> olmayacak herhalde falan. Ki daha yeni başlamışız yani. Belki payback'e gitmemiş olsaydık. <gülüyor> <gülüyor> Şu an zaten hiç sigara içmemiş olacaktım. Yani. Hani daha o zaman bırakmış olacaktım. Yani ben sevmiyorum sigarayı. kokusunu da sevmiyorum. Tadını da sevmiyorum. Ama alıştıktan sonra... Bilmiyorum. Bir şekilde bir rahatlatma faktörü var. Sonuçta içindeki nikotinin evet. beyne yaptığı bir etki var. Ondan sonra ne bileyim. El, el, el alışkanlığı var, ağız alışkanlığı var. Aynı olmuştu. Işte. Ağız alışkanlığından çok hani benim nagilde gelen bir de hani bu boğaz vurumu dedikleri olay var ya. Ben hani kendimce öyle düşünüyorum. Aslında ben sigaraya veya nikotine bağımlı değilim. O boğaz vurumu ve ciğerin dolma hissi, o o hisse çok bağımlı bir insan olduğumu düşünüyorum. Çünkü ben zaten bildiğin gibi çok çok hafif sigaralar içiyorum. Ve hani tek başıma olduğum zaman da ve iş stresi vesaire yoksa da çok fazla evde olduğum zaman çok fazla sigara içmiyorum. Günde tane 4 tane falan içtim günlerde oluyor. Ya ben işte bir dönem 2 paket sigaraya kadar çıkmıştım günde 2 pakete kadar. Son dönemlerde onu biraz azalttım işte bir pakete düş falan. Ama bırakalım gitsin ya yani. Bence de hem pahalı hem devlet para kazandırıyor. <gülüyor> evet ya bir de şu var hani zaten artık ya iyi bir şey yapmıyorsun tamam sigara içerek özellikle. Ee, çocukların, kadınların, işte yaşlıların, Aynen. atıyorum hamilelerin bulunduğu alanlarda be bencilce tabii ki yani oturup sigara içiyor olmak ama yine de hani senin özgürlüğün zaten artık yavaş yavaş kısıtlanmaya başladı bir sigara iç içen olarak hani. Evet. Barlara gittiğinde artık içemiyorsun. işte ne bileyim bir kafeye oturduğunda içemiyorsun. Hatta açık alanlarda artık sandalyeler masalar kaldırıldığı için açık alanda bile içebildiğin alanlar belli. Hani sokakta yürürken içiyorsun. Çok manasız yani. E o da o da bir etken aslında hani bırak gitsin diyor işte bütün şartlar sana bunu sunuyor hazır. Bunu iyi bir şekilde yapmıyor belki hani iyi bir şekilde sunmuyor ama en azından o şartlar hazırlanmış bir şekilde yani. Ve hani şey de değil eskisi kadar cool bir öge olarak da artık kabul görmüyor popüler kültürde de. Ya, ama şu var şeyi bilmiyoruz ki hani şu an 18 yaşında değiliz ha, mesela. Hani... Ben de onu fark ettim. Mesela Avrupa'ya gittim yani Asya'ya gittim. Hani 10 sene 20 sene sigara kullananlar artık bırakmak istiyor. Mesela ha. çok acayip böyle bildiğin şey e, ayı gibi e, her tarafı kıllı işte 2 metre boyunda herifler. Hani sigarayı azaltabilmek ve bırakabilmek için o ultratinler ha. bayağı kibrit çöpü gibi olanlar ha. onlardan içiyor. Herifler, <gülüyor> <tamam mı? gülüyor> bırakmak istiyorlar. Ama genç nesilde de şey var. Hani bir asilik yapmanın son noktası evet. olarak görülmeye başlanmış bu sigara içme olayı. İşte 15 yaşında çocuklar işte toplanmışlar 3-4-3-4 sigara içiyorlar. İşte yoldan geçenlerden sigara dileniyorlar. Hani sigara içmenin... Hatırlarsan 80'lerde 90'larda bu maçoluk ve er, erkeksilikle çok özdeşleştirilen bir üründü sigara. Hani o Marlboro kovboyundan tut işte şey ne kadar. Daha şey zarif elegant bir erkek sen parlament içersin vesaire. O tür imajlar da hani birazcık devlet zoruyla birazcık da artık hani genel popüler kültür şeyinden dolayı azaldı. Ki ben de zaten çok sevmezdim bu mereti. Birlikte bırakabilecek bir fırsat da. Evet bir de o var yani tek başına bırakmak da çok zor yani. Evet. yani bir de herkese haber verip bırakmak da çok zor. Çünkü evet. insanlar sürekli sana soracaklar ve hatırlatacaklar yani. Ya aslında işte hatırlatmanın güzel tarafı o. Çünkü hani artık bir geri dönüşün bir kaçarın yok gibi oluyor. Ama bir yandan da diyorsun ki kime neden lan ben sigaramı içerim modunda da takıldığın zaman da hani bilmiyorum. Bir yerde, bir, yer, bir noktadan sonra köprüleri yakmak lazım. Bırakalım gitsin. Valla sonuncu sigarayı da söndürdük. Bugün değil, yarın gün bir olacak. Evet. Deli gibi kafamız ağrıyacak, başımız ağrıyacak. Ee, öksürüklerimiz tutacakmış, öyle diyorlar. Ee, Umarım 300 kilo oldu. <gülüyor> kilo alabiliriz. <gülüyor> ee, ama diyorlar ki işte bıraktıktan sonra birkaç, e, 12 saat içerisinde senin e, kan, e, tansiyonun e, normale döner diyorlar. Ondan sonra işte ilk e, bir hafta sonra işte koku alma duyun, tat alma duyun normale döner diyorlar. İşte altı ay, bir yıl sonra şey işte kalp damar hastalıkları riskin sigara içenlerin yüzde ellisini düşer falan filan. Bir sürü böyle ıvır zıvır e, tıbbi faydaları var. Sağlık e, sağlığını geri kazanıyorsun hiçbir zaman tabii hiç sigara içmemiş kadar sağlıklı olamayacağız ama ya o hissi merak ediyorum demişti artık hani eskisi kadar nefes nefese kalmama ya da işte atıyorum o koku alma tad alma duyun geri geldiğinde nasıl hissediyorsun olacaksın hani şu an aldığın kokuyla onun farkı ne olacak şu an mesela istesen de anlayamazsın bunu sana hiçbir hiçbir kuvvet anlatamaz yani. Onu merak ediyorum. Göreceğiz. Göreceğiz. Umarım başarırız. Yani e, bu podcast çıktığı zaman Cuma günü olacak. Yani e, ayın 30'u olacak Zafer Bayramı. E... Babamın doğum günü. <gülüyor> yani Zafer Bayramı'nda biz e, Zafer'imizin 4. gününü kılıyor <gülüyor> olacağız. Umarım öyle olur ya. <gülüyor> e... Diyorlar ki e, sigarayı bıraktıktan sonra her sigara içmek istediğin zaman bir bardak su iç diyorlar. Ondan sonra bıraktığım gün e, şey sigara kokusu sinmiş evde ne varsa çamaşır rahatlıkla yıkasın e, makine diyorlar. E, ondan sonra ne bileyim. Sigarayla birlikte spora başlıyorlar ki hani sigara isteğine o adrenalinle işte Hı. ter atmayla ki terle çok büyük bir miktarda işte topsika atıyormuşuz ya. O hızlandırıyormuş şey sürecini, arınma sürecini. Öyle şeyler diyorlar. Bol bol su içeceğiz. Evet bol bol su içip bol bol Kafein tüketmeyeceğiz. Kafein ve sigarayı çağırıştıran işte alkol. Bu arada sen alkolü de bırakacaksın değil evet, mi? Evet ya ben çok yoruldum çünkü hani vücudumu çok yorduğumun farkındayım. Uyku düzenim zaten tamamen bitmiş durumda. Yani tamam geceleri uyumayı çok seven bir adam değilim ama iyice bitmiş durumdayım o konuda da. Ve vücudum hani hem uykusuz kalıp hem deli gibi alkol böyle hani bildiğin enjekte ediyorsun bünyeye. E bir yandan sigara falan yani vücudumu çok gördüğümün farkındayım o yüzden evet, yani sevdiğim bir arkadaşımın Kasım'da düğünü var. Sanırım o zamana kadar e, tek bir kadeh bile içmemeyi planlıyorum, evet yani. Düğünden düğüne? Ya düğünden, <gülüyor> ya bilmiyorum hani eskiden şeydi zaten, hani occasional'dı hani hmm. okazyon, occasion. Fatih Oka teriminde dediği gibi. <gülüyor> But can I do sometime ya, Yani cidden öyleydi ama şimdi o şeye dönüştü alkol muhabbeti. Eskiden buluşurdum. Buluşmuşken de hani işte içerdin. Şimdi içmek için buluşmaya başladık. Hani Hani buluştuğumuzda içiyoruz değil içmek için buluşuyoruz ve o sırrından çıkmaya başladı özellikle yaz aylarında zaten bu çıkıyor yani evet, bir de ağzını içmeme durumu söz konusu evet, oluyor evet bir de belli hani bir noktadan sonra evet çünkü hani bu içmemeyi ya çünkü içmeyi zaten onun için istiyorsun sarhoş evet. olmak için istiyorsun yoksa ne bileyim sabah kahvaltıda da kalkıp bir tane bira içebilirsin hani gazoz olarak görüyorsan ama sen zaten kafam güzel olsun diye içiyorsan eğer onu e o zaman evet ağzında içmiyorsun cidden çünkü. Bokunu çıkartıyorsun. Vücudun iyice yoruluyor yani. Evet. Yani aslında baktığın zaman sigara ya da içkiydi. Aslında bir e, kaçış noktası ya da bir rahatlama e, evet, tabii şey olarak kullanıyoruz. Belki hayatımızdaki e, stres faktörleri. Oha iyice sağlık programına döndük. <gülüyor> Yarın da dikiş nakışı öğreteceğiz. <gülüyor> Brave and bold gibi olmadı mı? <gülüyor> hani önce bir macera yaşanıyor. Sonunda da çıkıp bakın çocuklar. Bu bölümde de neyi gördük? <gülüyor> Şimdi 80'ler çizgi filmlerine geri döndük. Evet abi. Neyse ya. Evet alkolü de bırakıyorum. Yani olabildiğince uzun bir süreliğine. Ve ondan sonra da o alkolü de daha hani e, düzenli değil düzensiz şekilde almak istiyorum. Yani e, atıyorum iki günde bir içiyor olmak istemiyorum artık yani hani. Mesela iki günde bir iki günde istemiyor. bir şey bira iyi bir dozaj mıdır? Hayır abi çok şu an yani çok, çok evet. ya, bir kere çünkü ben bir bira içemiyorum evet. bir bira diye bir şey ağrısı yapıyor bende bir bira komik geliyor zaten bir bira içmek hani şey iyi hani günün yorgunluğunu atmak için bir bira içeyim içeyim o güzel ama bir yerden sonra artık hani alkolikliğe dönüşmeye başladığı için o bir bira içtikten sonra ikinciyi üçüncüyü de içmek isteyebiliyorsun Hı. istemeye başladıysan o sıkıntı işte o yüzden o bir bira'yı da içme hani evet. benim için şu an herhalde atıyorum ayda bir içmek işte hani mümkünse. Bu oda bukunu çıkarmadan hani Hı. iyidir hani öyle düşünüyorum. Ama bir işte kasıma kadar kasıma Kasım kadar hiç içmemeyi planlıyorum bakalım onu becerebilirsem. O konuda da o zaman yavaş yavaş evet. hani düzeltiyor rum kendime diyeceğim. Çünkü hani alkolik seviyesinde içki içmiyorum ama e böyle Peki, giderse o seviyeye Ailede var mı alkol problemi? Yok. Yani yok. Yani yüksek riskli değilsin o zaman hani alkolik olma konusunda Hı. bir ilk olabilirsin. <gülüyor> O zaman bitirelim. Bence de bitirelim. Yarım saat önce bitirelim dedim. Sonra sağlık programına dön. <gülüyor> evet, evet. Evet. Ee... Yorum bekliyoruz. Yorum bekliyoruz. E, fark ettiyseniz e, bir tane daha podcastimiz var artık. Evet. E, Saygın Balkon Aristo ile... Balkon keyfimiz var. <gülüyor> e, saygın'ın annesi bile yorum yazmış. Size yazın. <gülüyor> o zaman. O zaman. Ben de Aristo. Bye bye. Pelirinli.com Pelirinli.com